<gülüyor> onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur ancak bir sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emredenlerin fısıldaşmaları müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını arayarak böyle yaparsa... Bunun üzerine ileride ona büyük bir mükafat vereceğiz. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولًا بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَانِ kim kendisine hidayet belli olduktan sonra peygambere karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu kendi tercih ettiğinde bırakırız ve kendisini cehenneme atarız. Halbuki o ne kötü varılacak yerdir. İnnallâhe lâ yeğfiru en bihi ve yeğfiru mâdûne zâri kelimen <Sessizlik> وَمَنْ şirk بِاللّٰهِ فَقَبَّلْ لَضَلَالًا بَعِيدًا Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise kendi lütfundan dilediği kimse için affeder. eder. Kim Allah'a şirk koşarsa artık doğrusu haktan uzak bir dalalet ile sapmış olur. <gülüyor> o müşrikler onu Allah'ı bırakıp sadece Lat ve Uzza gibi bir takım dişi isimli putlara tapıyorlar. Ve ancak inatçı, isyankar bir şeytana tapıyorlar. Allah ona, o şeytana lanet etti. Bunun üzerine o şöyle dedi. And olsun ki senin kullarından mutlaka belli bir pay edineceğim ve onları mutlaka dalalete düşüreceğim hem onları şüphesiz boş temennilere sevk edeceğim onlara kesinlikle emredeceğim de gerçekten hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine onlara mutlaka emredeceğim de Allah'ın yarattığını şüphesiz değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse artık muhakkak ki apaçık bir zarara, hüsrana uğramış oldu. ve yumennihim ve şeytanu Şeytan onlara uzun ömür Ardı arkası kesilmez dünyalık emeller vaat eder ve onları boş temennilere sevk eder. Halbuki şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların varacağı yer cehennemdir ondan kaçacak bir yerde bulamazlar. Valladine men hu anil sanihat s'udkhulum cennetin tecrin tahti'l enhar tecrin tahti'l enhar halidin fiha ebeden vaadallahi hakka İman edip salih ameller işleyenler ise altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. Bu Allah'ın doz doğru bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? لَيْسَ <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın Vadi ne sizin boş temennileriniz ne de ehli kitabın asılsız kuruntuları ile bağımlı değildir. Gerçek şudur ki kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ve o takdirde kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. <gülüyor> Erkek veya kadın kim mümin olarak salih amellerden işlerse işte onlar cennete girerler. Ve çekirdek oyu kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. İyilik eden bir kimse olarak kendini Allah'a teslim eden, ve Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak İbrahim'in dinine tabi olan kimseden, din bakımından daha güzel kim olabilir? Zira Allah, İbrahim'i dost edinmiştir. <gülüyor> Göklerde olan ve yerde bulunanlar Allah'ındır. Ve Allah, Allah'ın. Her şeyi ilim ve kudretiyle tamamen kuşatıcıdır. وَيَسْتَفْتُونَكَ <Sessizlik> فِي اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون وترغبون ان تنكحواهم والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ كَانَ بِهِ kadınlar ve onların mirasları hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor. Kendilerine yazılmış olan hak ettikleri mirası onlara vermeyip, kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ile çaresiz bırakılmış çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adaletli olmanız hususunda kitapta Kur'an'da size okunan ayetler var. Hayır olarak her ne yaparsanız artık şüphesiz Allah onu hakkıyla bilendir. İneni mu'aetun kafak mi bəl-iha nushuzan ouyarazan? Fala junaḥ alayhi ma ay yuslḥa bīn hūma? Fala الْاَنْفُسُ وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, o takdirde anlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine bir günah yok. Sulh, anlaşmak daha hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa yatkındır. Eğer iyilik eder ve geçimsizlikten sakınırsanız artık şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. وَلَنْ ne kadar hırsla gösterseniz, kadınlar arasında adaletli olmaya asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse, birisi de büsbütün meylederek, yönelip de diğerini askıda kalmış gibi ne kocalı ne kocasız bir halde bırakmayın. Eğer aralarında haksız davranışlarınızı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız artık şüphe yok ki Allah gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. Ve in yeteferrakâ kullen ve kânallâhu vâsiyen Eğer karı koca ayrılırlarsa, Allah bol rahmetinden her birini diğerinden müstahani kılar. Birbirine muhtaç etmez. Çünkü Allah vasi, rahmeti geniş olandır. Hakim, her işi hikmetli olandır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ الَّذِينَ الْكِتَابَ مِن Göklerde ne var? Yerde ne varsa Allah'ındır. Yemin olsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan sakının diye emrettik. Eğer inkar ederseniz işte yine bilin ki göklerde olanlar ve yerde bulunanlar şüphesiz Allah'ındır. Hem Allah gani hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamid hamd edilmeye çok layık olandır. <gülüyor> Göklerde bulunanlar ve yerdeki her şey Allah'ındır. Artık vekil olarak Allah yeter. ve eğer o dilerse ey insanlar sizi bu dünyadan giderir de yerinize başkalarını getirir ve Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya mükafatını isterse Öyleyse bilsin ki Dünyanın da ahiretin de Mükafatı Allah katındadır Allah ise semi hakkıyla iştendir basir hakkıyla görendir